Dijital Kültür Makaleleri 27. Bilim, İdeoloji ve Dijitalleşme. İnternet hayata bakış açımızı değiştiriyor. Çünkü dijitalleşme sayesinde olayların, süreçlerin bambaşka bir şekilde ifa edilmesi, gerçekleşmesi olanaklı hale geliyor. Yine de buna karşı ayak diretmekten geri kalmıyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal ya da kamusal olarak Dijitalleşmeyle ile gelen radikal değişim sürecinde eleştirilen bir husus da yeninin daha iyi, daha faydalı olmadığı. Bu değerlendirme kendi içinde bir çelişkiyi barındırıyor. Dijitalleşme yeni bir paradigma. Hal böyle olunca onu eski paradigmanın kriterleriyle değerlendirmek ne kadar doğru? Bunun en popüler örneğini sosyalleşme olgusunda görüyoruz. Bu alandaki bilim insanlarına göre bireylerin sosyal medya ortamından, Birbirleriyle fiziksel olarak karşı karşıya gelmeden kurdukları iletişime sosyalleşmek demek yanlış. Dijitalleşme bu bağlamda bireyi asosyalleştiriyor. Peki sanayi toplumuyla iğmesini artıran kalabalıklar içinde yalnız olmak hissi veya hepimizi, hepimiz birer adayız tespitlerine ne diyeceğiz? Kişisel defo mu? Bu nokta bizi bilim ve teknolojideki ideoloji boyutunu sorgulamaya götürür. Bugünün bilim veya internete kadar teknolojisinde kapitalist düzenin, sanayi toplumunun, modernitenin, ideolojik dahlinin ne boyutlarda olduğunu sorgulamıyoruz. O etkiyi de bilimin veya teknolojinin doğal bir ögesi olarak kabul ediyoruz. Tıpkı gazete kağıt ile içeriği ayırt edemediğimiz gibi. Oysa dijitalleşme bu tür simbiyotik hayatları tespit etmemizi olanaklı kılıyor. Bu tespit doğal olarak moderniteye yeni bir eleştiri boyutu getirilmesini olanaklı kılar. Modernite yakın zamana dek gelenekçiler tarafından eleştirilmekteydi. Modernitenin içten gelen eleştirisi ise aslında kendini yeniden yapılandırması ile ilgiliydi. Yoksa hatalı olduğu ortadan kaldırılması gerektiği tezini savunmuyordu. Postmodernite ile, ile bu içsel eleştiriler belli bir formatta düzene dahil edilmişti ki bambaşka bir gelişme oldu. Dijitalleşme masanın ortasına düşerek bomba etkisi yarattı. O halde temel soru şudur. Bilim bu yeni paradigmayı ne zaman kabul edecek? Örneğin sosyalleşmenin yeni tanımı ne zaman yapılacak? Bu sorunun yanında duran soru şudur. Ne bekleniyor ki? Ticaret dünyasında piyasayı yönlendiren oyun kurucular vardır. Piyasa onların iki dudağından çıkacak kararlara endeksidir. Benzer bir durum ne yazık ki bilimde de var. Bilim de şu an kafasını batıya çevirmiş oradan gelecek haberi bekliyor. Batı'nın bilim üretim merkezleri ne zaman ki yeni paradigmayı, yeni normu kabul edecek, diğer bilim yuvaları da "ben de" diyerek onları izlemeye başlayacak. Deniyor ki ülkemizde ya da genellerse gelişmekte olan ülkelerde teknoloji üretimi önünde pek çok engel var. Peki bilim yapmanın önünde ne tür engeller var? Özellikle sosyal bilimler alanında bilim insanlarını interneti çağımızı rönesansı olarak algılayarak sağ araştırmaları yapmaktan, Sosyolojik çıkarımlar üretmekten, yeni paradigmanın temelini oluşturmaktan alıkoyan nedir? Tembellik olabilir mi? İdeolojinin engellemesi ya da ikisinin karışımı. İdeoloji bilimsel süreçlere o den nüfus etmiştir ki zaten bilim dünyası acizliğini öğrenmiş durumdadır. Artık gözünün önüne bir sonraki bilimsel paradigma gelip dursa bile mesela internet, Biraz kımıldasa nasılsa elinin kolunun kırılacağını bildiğinden kafasını başka yere çevirmekte.